Seval Şahin Turgay Anar anlatıyor İkiye Bölünen Aşk Merhaba Tanpınar'ın özellikle romanlarında aşk ve aşkın insanlar üzerindeki tesirleri aşkın insanı bir anda nasıl farklı evrenlere kanatlandırdığı veya aşkın insanların benliklerinde nasıl yaralar açtığı Herkesin malumudur. Ben çok farklı bir bakış açısıyla bunun ortaya çıkış sürecine değinmek isterim. Tanpınar'ın aşk konusunda akla ilk gelen eseri olan Huzur romanında aşk meselesi konusunda çok fazla dikkatimi çeken bir göndermesi vardır. Huzur romanından kısa bir alıntı yapalım isterseniz. Şöyle diyor Tanpınar. Belki de Eflatun'un dediği doğruydu ve oluşun çemberinde tesadüf ikiye bölünmüş tek varlığın parçalarını onların aşkında yeni baştan karşılaştırmıştı. Romanın ikinci bölümünde Mümtaz Emirgen'deki evine gelmeye başlayan Nura'nın üzerindeki tesirini bir nevi zihni kamaşma olarak hissetmeye başlar. Mümtaz bu hissin içinde kök salmasından, bir yandan memnundur, diğer yandan da Nuran'dan önceki münasebetleriyle kadına karşı aldığı tavrı eleştirel bir açıdan değerlendirir. Nuran'dan önce kadına daima yukarıdan adeta şüpheyle bakan, kendi coşkunluklarını gülünç bulan, hatta en keskin zevkin arasında bile insanda hayvanın bu azışını kafasının uyanık duran bir tarafıyla kendi kurduğu bir makinenin işleyişini seyreder gibi adım adım takip eden, kadın vücudunda göze ait olanlarından başkasını saf bir zevk olarak almayan genç adam, yani Mümtaz, nuran'la karşılaşınca basit raili şuurunu bile kaybeder. Bu değerlendirme biçimi anlatıcının tasvirleri açıklamalarıyla verilir. Anlatıcı, Mümtaz'ın Nur'an'a olan aşkının izlerini süre süre konuya temel oluşturacak bir açıdan yaklaşarak evvela Nur'an öncesi Mümtaz'ı ve onun kadına bakışını somutlar. Daha sonra kolları sıvayıp Nur'an öncesi ve sonrasını da kıyaslayarak bir milat oluşturur. Nur'an'dan önce ve Nur'an'dan sonradır bu milat. Anlatıcı Artık kendini serbest bırakmış olduğundan Mümtaz'ın geçmiş hayatından süzdüğü birçok detayı çarpıcı tasvirler kullanarak ilerletir ve sonunda yine Mümtaz'ı göz önünde tutarak hükmünü şöyle verir. Ona göre Nuran hayatın öz kaynağı bütün gerçeklerin annesiydi. Onun için sevgilisine en fazla doyduğu zamanlarda bir bile yine ona aç görünür, Düşüncesi ondan bir lahza ayrılmaz. Ona gömüldükçe tamamlığına ererdi. Bu alıntı evlatunla ilgili göndermeye çok güzel bir zemin hazırlar aslında. Tanpınar'ın bu aşk metaforu öncelikle İslam tasavvufunun görüşlerini aklımıza getirir. Aşk, İslam tasavvufunun birçok şekilde söylediği gibi İlahi aşka yönelme veya ona yükselme çabasının bir diğer adıdır. İlk insan Bezmi Eleste yaratıcısıyla birlikte bulunuyordu. İşlediği günah sebebiyle yeryüzüne indirildi. Adem ile Havva'nın bu macerasına dair birçok kadim metin üretilmiş olsa da ana kaynak genelde kutsal kitaptır. Buradan ilerlediğimiz zaman Tanpınar'ın dediği gibi Aşk peşinde ezeliyet fikrini taşır ve Tanpınar'a göre her aşık bir hatırlama vehmi içinde yaşar. Bu hatırlama vehmi aslında doğrudan doğruya konuyu ilk insanın yaratılmasına bağlar. İşte aşığın sevgilisi ile ta ezelde tanışma tasavvuru, aşkın ezeldeki tanışmaya atıf yapan yönüyle onu yeryüzünde tekrar bütünlüğe erme çabası şeklinde tanımlamamıza imkan tanır. Tampınar, romana dair bir yazısında aşkla ilgili görüşlerini dile getirirken eski efsanelere atıf yaparak romandakine benzer bir cümle kurar. Eski mitoloji doğrudur der, İnsanoğlu kendisini tamamlayacak olan yarımını arar der. İnsan, mutasavvıfların sürekli söylediği gibi mecazi yani tensel dünyevi açtan sıyrılarak içini her türden kötülükten arıtıp ilahi olana doğru yükselmek ister. Bu hal, vahdedi vücut metaforuyla insanın yöneleceği ana kaynaktır. İnsan, yaratıcısına ulaşmak, onunla bütünleşmek için yeryüzündeki bütün istek ve arzularından sıyrılıp benliğini arıtır, ve gönül saflığıyla ona ulaşmak onunla bütünleşmek onunla tamamlanmak ister. Tampınar'sa Platon'un görüşlerinden yola çıkarak aşka farklı bir boyutta daha yaklaşır. Platon meşhur eseri Şölen'de Tampınar'ın örtük bir gönderme yaptığı aşk tasavvuru bu tasavvurda rol oynayan etkenler ve bunların insanla olan Derin bağlantılarını açıklar. Evrendeki gelişmeler ve hareket, özellikle de evrenin bir cüzü olan kader veya tampıların tercih ettiği şekliyle talih, konuşmamızın başındaki alıntıdaysa tesadüf olarak şekil bulan zaman kavramı, Platon'a göre yıldızlara ait bir döngüsel zaman olarak anlaşılmalıdır. Platon'a göre zaman düz bir çizgi gibi anlaşılamaz. Kader, Düz bir çizgi şeklinde ilerlemez. Zaman ve hareketin o devrin felsefecilerine göre çember şeklinde bir döngüselliği vardır. Çember şekliyle zamanı veya talihi algılayan bir insan bir noktadan hareket ettiğinde doğal olarak mutlaka bir süre sonra aynı noktaya ulaşır ve böylece konumuz aydınlanır. Yani bir karşılaşma ortaya çıkar. İşte alıntıda geçen oluş bu yüzden çember şeklindedir. Şimdi aşıkların birbirleriyle karşılaşma meselesini çözelim isterseniz. Platon'un Şölen'inde Aristofanes'in konuşması ile ilgili çok farklı bir aşk mitinin var olduğunu, insanın kadın ve erkek cinsiyetinin haricinde benim androjen şeklinde ifadelendirdiğim başka bir cinsiyetin de bulunduğu dile getirilir. Bu cins dört kollu ve bir o kadar da bacağının olduğunu, her birinin yuvarlak bir boyun üzerinde tıp atıp aynı insan gibi iki yüz taşıdığını Aristofanes'in bu konuşmasından öğreniriz. Aristofanes, Androjen şeklinde ifadelendiğimiz tek bir kafasının ve ters yönlere bakan iki yüzünün olduğunu söylediği ve ayrıca dört kulağı ve iki üreme organı, organının olduğunu söylediği bir varlıktan bahseder. Bu üçüncü türün nasıl ortaya çıktığını da açıklar. Androjenler niçin önemlidir peki? Çünkü androjenler tanrılara kafa tutarlar. Sonunda burada başlar. En güçlü tanrı Zeus ve diğer tanrılar androjenleri ne yapacaklarını kara kara düşünürler. Zeus çözüm yolunu sonunda şöyle bulur. Çift yönlü, çift yüzlü, çok organlı bu varlığı tanrı Zeus ortadan ikiye ayırır. Bu sayede onların Tanrılara kafa tutmalarından kurtulacaklardır. Hem de onların ölçüsüz davranmalarının önüne geçeceklerdir. İkiye ayrılan bu bedenler birbirini aramaya başlarlar. Fakat bunlar ilk anda ölmeye başlarlar. Zeus onların yok olmalarına üzülür. Başka bir çözüm yolu daha bulur. Ve öreme organlarını onların önlerine yerleştirir. Çok ilginçtir. Aristofanes... Bir aşığın diğer parçasını artık bunun diğer yarısının olduğunu şimdi almadık. Bulma hikayesini kendi sözleriyle şöyle tanımlar. O halde her biri biz bir insanın karşılığıyız. Tıpkı kalkan balıkları gibi birden kesilip ikiye ayrıldık çünkü. Onun için her bir yarı kendi karşılığını arıyor durmadan. Baştaki doğamız buydu. Ve bir bütünlük biz. İşte bu bütünlüğü arzulamanın ve aramanın adıdır aşk. Günümüzdeki aşk tasavvuruna neredeyse hiç benzemeyen ve cinsiyetlerin yaratılması, farklılaşması ve sonra da birbirlerini araması macerası üzerinden aşkı anlamaya ve anlatmaya çalışan bu fikirlerin bir adım ötesi romanda geçtiği şekliyle ikiye bölünmüş tek varlığın ...parçalarının onların aşkında yeniden karşılaşması düşüncesidir. Aristofanes aşk tasavvurunu en ince ayrıntısına kadar dile getirir. Romanda ise bu aşkın birbirini nasıl bulduğu... ...Mümtaz ve Nura'nın o çok güzel aşklarının anlatısıyla bize dile getirilir. Bu açıklamalarımızdan anlaşılacağı üzere Tanpınar... İnanılmaz bir ince göndermeyle aslında ruhların birbirini arayıp bulma hikayesini sadece İslam tasavvufunun naif ve daha kapalı bir dünya içinde kalarak anlattığı aşkta diğer parçayı bulma, diğer parçayla tamamlanma metaforunu böyle bir basamakta kalarak anlatmak yerine çok daha edebi, ve derinlikli bir göndermeyle açıklamak ister sanki. Vebası geçen göndermeden hemen sonra şu çarpıcı cümle ile yapmak istediği hamleyi tamamlar. Hülasa, ömrün ve eşyanın miracında yaşadığını sanıyordu der Mümtaz için. Eğer aşkın tam dile getirdiği gibi aşk adını alması gerekiyorsa... Ona en uygun yükseliş, dini bir göndermeyi de yedeğinde tutan Miraç gibi bir yükseliş olmalıdır. İnsan bunu hak eden bir canlıdır çünkü.